Eşim beni üç talakla ayrı ayrı zamanlarda boşadı. Resmi nikahımız duruyor. Bir arada yaşamamız ve tesettürsüz dolaşmam günah mı? Acil cevaplar mısınız demişler. Sorunun başında da eşimin cinsel yönden hiçbir durumu yoktur diye parantez içinde belirtmiş hocam. Hocam bir erkek hanımını ayrı zaman dilimlerinde üç defa boşadıysa yani erkeğin erkekliği olsa da olmasa da artık o kadınla o erkek aynı çatı altında bir evde yaşayamaz. Evet hocam. mahkemede resmen boşanmamış olmaları problemi şey yapmaz. Yani yüzden kaldırmaz. Ayrı yaşamalarda. Yani bitmiş. Onların karı koca hayatı bitmiş. Mahkeme ile de boşanmaları lazım.